Elçilerin İşleri 28. bölüm. Kurtulduktan sonra adanın Malta adını taşıdığını öğrendik. Yerliler bize olağanüstü bir yakınlık gösterdiler. Hava yağışlı ve soğuk olduğu için ateş yakıp hepimizi dostça karşıladılar. Paulus bir yığın çalı çırpı toplayıp ateşin üzerine attı. O anda ısıdan kaçan bir engerek onun eline yapıştı. Yerliler, Pavlus'un eline asılan yılanı görünce birbirlerine Bu adam kuşkusuz bir katil Dediler Denizden kurtuldu ama adalet onu yaşatmadı Ne var ki elini silkip yılanı ateşin içine fırlatan Pavlus Hiçbir zarar görmedi Halk Pavlus'un bedeninin şişmesini Ya da birdenbire düşüp ölmesini bekliyordu Ama uzun süre bekleyip de ona bir şey olmadığını görünce fikirlerini değiştirdiler ''Bu bir ilahtır'' dediler bulunduğumuz yerin yakınında adanın baş yetkilisi olan Publius adlı birinin toprakları vardı bu adam bizi evine kabul ederek üç gün dostça ağırladı o sırada Publius'un babası kanlı isale yakalanmış ateşler içinde yatıyordu hastanın yanına giren Pavlus dua etti Ellerini üzerine koyup onu iyileştirdi Bu olay üzerine adadaki öbür hastalar da gelip iyileştirildiler Bizi bir sürü armağanla onurlandırdılar Denize açılacağımız zaman gereksindiğimiz malzemeleri gemiye yüklediler Üç ay sonra kışı adada geçiren ve ikiz tanrılar simgesini taşıyan bir İskenderiye gemisiyle denize açıldık Sirakuza kentine uğrayıp üç gün kaldık Oradan da yolumuza devam ederek Regium'a geldik. Ertesi gün güneyden esmeye başlayan rüzgarın yardımıyla iki günde Puteoli'ye vardık. Orada bulduğumuz kardeşler bizi yanlarında bir hafta kalmaya çağırdılar. Sonunda Roma'ya vardık. Haberimizi alan Roma'daki kardeşler bizi karşılamak için Appius çarşısına ve üç hanlara kadar geldiler. Pavlus onları görünce Tanrı'ya şükretti, yüreklendi. Roma'ya girdiğimizde Pavlus'un bir asker gözetiminde yalnız başına kalmasına izin verildi. Üç gün sonra Pavlus, Yahudilerin ileri gelenlerini bir araya çağırdı. Bunlar toplandıkları zaman Pavlus kendilerine şöyle dedi. Kardeşler, halkımıza ya da atalarımızın törelerine karşı hiçbir şey yapmadığım halde, Yarışalim'de tutuklanıp Romalıların eline teslim edildim. Onlar beni sorguya çektikten sonra serbest bırakmak istediler. Çünkü ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlememiştim. Ama Yahudiler buna karşı çıkınca davamı Sezar'a iletmek zorunda kaldım. Bunu kendi ulusundan herhangi bir şikayetim olduğu için yapmadım. Ben İsrail'in umudu uğruna bu zincire vurulmuş bulunuyorum. Sizi buraya, işte bu konuyu görüşmek ve konuşmak için çağırdım. Onlar Pavlos'a, Yahudi'ye'den seninle ilgili mektup almadık. Oradan gelen kardeşlerden hiçbiri de senin hakkında kötü bir haber getirmedi, kötü bir şey söylemedi. Dediler, Biz senin fikirlerini senden duymak isteriz. Çünkü her yerde bu mezhebe karşı çıkıldığını biliyoruz. Pavlus'la bir gün kararlaştırdılar ve o gün daha büyük bir kalabalıkla onun kaldığı yere geldiler. Pavlus sabahtan akşama dek onlara Tanrı'nın egemenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu ve bu konuda tanıklık etti. Gerek Musa'nın yasasına, gerek peygamberlerin yazılarına dayanarak onları İsa hakkında ikna etmeye çalıştı. Bazıları onun sözlerine inandı Bazıları ise inanmadı Birbirleriyle anlaşamayınca Pavlus'un şu son sözünden sonra ayrıldılar Peygamber yaşaya aracılığıyla Atalarınıza seslenen kutsal ruh doğru söyledi Ruh dedi ki Bu halka gidip şunu söyle Duyacak duyacak ama hiç anlamayacaksınız Bakacak bakacak ama hiç görmeyeceksiniz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 Pavlus tam iki yıl kendi kiraladığı evde kaldı ve ziyaretine gelen herkesi kabul etti. Hiçbir engelle karşılaşmadan Tanrı'nın egemenliğini tam bir cesaretle duyuruyor, Rab İsa Mesih'le ilgili gerçekleri öğretiyordu.